Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Esselatu vesselamu aleyke ya seyidil evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila jami'il uli'i ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Bugün hep beraber inşallah Allah'ın Semi ismini anlamaya çalışacağız Semi İşiten demek, duyan demek, duyduğunu anlayan demek. Duymak ayrı şeydir, işitmek ayrı şeydir. Mesela bir kalabalıkta kalabalığın hepsinin ne söylediğini anlamak mümkün değildir. Ama gönül itibariyle o kalabalığın içinden bir kişiyi işitmek isteriz. Ne yaparız? Kalabalığın hepsinin sesini duyarız ama işitmek istediğimizi de işitiriz. Bir kişiye kulak veririz, onu işitiriz. Kulak vermedikçe onu işitmek mümkün değildir. Mesela arkadaşlar buraya geliyor. Herkes bizi aslında konuşurken duyuyor. Ama işitmek başka bir şey. İşitebilmek için gönlün devrede olması lazım. Onun için kulağınızı açın bizi dinleyin demiyoruz. Gönlünüzü açın bizi dinleyin diyoruz. Eğer gönlümüzü açarsak dinlemiş, işitmiş oluruz. Yoksa yoksa sadece duyarız gönlümüze de Hiçbir şey inmez. Bir kulaktan girip bir kulaktan çıktı denir ya, öyle olur. Allah Semi''tir. Kur'an-ı Kerim'de bu isim Allah için 45 defa kullanılır. Ayetlerin hepsini belki okuyamayız. Ama her bir ayette Allah'ın mutlaka bir muradı vardır. Anlamamız gereken bir şey vardır. Allah semih Alim'dir derken, semih Besir'dir derken, 3 türlü dinlemek vardır. Biri anlamak için dinlemek vardır. Biri Ön yargıyla dinlemek vardır. Ön yargıyla dinlemek nasıldır? Kendisine ait bir bilgisi vardır. O bilgisini tasdik ettirmeye çalışıyor. Kendi kendisine veya karşısındakine o fark etmez ama ön yargılıydır. Eğer onun istediği gibi konuşulursa onu dinler ve alır. Eğer onun istediği gibi söylenmezse onu almaz. Onu kabul etmez ve almaz. Dolayısıyla onu dinlemez. Bir de dinler gibi yapıp dinlememek vardır. Sadece dinler gibi yapıyor. Evet, Yapılan bir araştırmaya göre biri konuştuğunda onu dinleyenler sadece yüzde kırkını Anlayabiliyormuş Yüzde 60'ını anlayamıyormuş Bu insanın dinlemesiyle ilgili bir sorundur Yani en çok Dinlemeye çalışan bile Yüzde 40 anlayabiliyormuş Bir sorun var Nerede sorun var? Gönülde sorun var O kadar gönül kalabalığa boğulmuş ki Artık dinlediğini bile anlayamıyor Yarısını bile anlayamıyor. Mesela arkadaşlar bizi burada dinliyor. Dışarı çıktığında acaba ne kadar anlamıştır? Allah'ın ismini anlatıyoruz veya ayetleri okuyoruz. Kendi kendine sorması lazım. Ben ne kadar aldım? Ne kadar öğrendim? Mutlaka kendini kontrol etmesi lazım. Yani kulağını eğitmeye çalışması lazım. Aklını, gönlünü eğitmeye çalışıp söyleneni anlamak için çaba gayret sarf edip azmetmesi lazım. Anlamamak da Allah'ın isimlerinden, esmasından birisinin tecellisinin olmamasından kaynaklanıyor çünkü. Mesela ben kendi özlerimden örnek vereyim. Eğer bir şeyi ciddiye alıyorsak, dinleriz ve anlarız. Ne kadar çok ciddiye alıyorsak, o kadar anlarız. O kadar dikkat ederiz. Diyelim ki hayatımızla ilgili bir durum söz konusu olsa, ya da çok büyük bir para kazanmak söz konusu olsa, bununla ilgili biri 10 dakika konuşsa belki kelimesi kelimesine hepsini hatırlarsın. Niye? Ciddiye aldık. Önemliydi. Ama buna karşılık eğer Allah'ın ayeti okunuyorsa ve biz bunu anlamıyorsak bir sorun var. Bir yerde bir sorun var demektir. Evet, kendi üzerimden söylüyordum. Biz de kardeşlerimiz gibi bir mürşid-i bile tabi olduk. Yolu öyle yürüdük. Yeminle söylüyorum, mesela mürşidim bir saat konuşsa, olmuştur. Bir saat boyunca hiç durmadan konuşmuştur. Yeminle söylüyorum, tek bir kelimesini bile kaçırmamışımdır. Sonra onu anlatmam gerektiğinde kelimesi kelimesine eksiksiz anlatmışımdır. Kelimesi kelimesine eksiksiz dedim. Neden? Çünkü ben biliyorum ki onu bana söylüyor. Tabi olan her bir Vuslat yolcusunun mürşidin bana söylüyor diye dinlemesi gerekiyor. Onun söylediği her kelime benim Allah'a vasıl olmamla ilgilidir. Benim Üstat yolculuğunla ilgilidir. Bir kelimeyi kaçırırsam o bir eksik olur. Benim böyle bir lüksüm olamaz. Mesela aynı şekilde o anda benimle beraber dinleyen demiş kardeşlerime de bakıyordum. Söyledi ki kelimelerin beş tanesini bir araya getiremiyor. Araya mutlaka farklı kelimeler sıkıştırıyor. Ben de buna şaşırıyordum. Yani bu nasıl dinlemek diyordu. Evet. Onun için dinlemek çok önemlidir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onlar sözün tamamını dinlerler ama en güzeline tabi olurlar. Sözün tamamını dinler ama en güzeline tabi olur. Dinlemekten korkmamak gerekiyor. Konuşan kim olursa olsun. Mesele dinlediğimize tabi olmak değil. Hepsini tamamını dinliyoruz ama en güzeline tabi oluyoruz. Uyuyoruz. Bunun için de aklı kullanıp seçmek gerekiyor. En güzeli seçmek gerekiyor. En güzel neye göre? Allah'a göre. Allah'ın vahyine göre. Yani işimiz çok. Sorumluluk büyük. Evet, bir ön yargıyla dinlemek vardır dedim. Eğer biri ön yargıyla dinliyorsa, onun önceden bir fikri varsa, onu tasdik ettirmeye, onu kendi kendine kabul ettirmeye çalışıyorsa, ben doğru yapıyorum, güzel yapıyorum, Acaba kim beni tasdik eder diye dinliyorsa o bir şey öğrenemez. O manevi olarak büyüyemez. Doğrunun hakkın peşinde olması gerekir. Onu dinleme, onu anlama peşinde olması gerekir. Onun böyle bir derdinin olması lazım. Eğer biri ön yargılıysa, onun peşinden bir fikri varsa, ona Allah'ın ayetleri okunsa bile... Bakıyorsun ki yüz taraftan itiraz gelir. Allah'ın ayetini anlamaya çalışmak yerine, kabul etmeye çalışmak yerine, nefsine kabul ettirmeye çalışmak yerine itiraz eder. Kendi bilgisine sarılmıştır, bırakmıyor. Ben biliyorum diyor. Bu böyle olmalıdır. Yani ben biliyorum, Allah beni tasdik etmelidir. Allah onu tasdik etmediyse olmaz. Ayeti kabul etmiyor. Ayeti herhangi birinin konuşması gibi dinler. Allah'ın kelamı gibi de herhangi birinin konuşması gibi. Ayet eğer tabi olduğu hocasının, şeyhinin, alimin, partisinin ne bileyim, ters düşüyorsa onu kabul etmez. Bunlar mümin midir? Değildir. Mümin böyle olmaz. Allah'a, Allah'ın kitabına da öyle değildir. Bununla beraber işitmek görmekten önce gelir. İşitip anlamak görmekten önce gelir. İslam fıkhına göre herhangi bir konuda şahitlik gerektiğinde... Biri görmüş, biri işitmişse işiten, görenden önce gelir. Niye? Gören yanılmış olabilir. Göz yanılabilir. Mesela, suyun içindeki bir kalemi kırık olarak görür, göz yanılıyor. Bununla beraber göz arkasını görmüyor ama kurak arkadan gelen sesi de işitiyor. Bir tepenin arkasındaki, bir duvarın arkasındaki sesi de işitiyor ama göz görmüyor. Onun için işitmek görmekten önce gelir. Aynı zamanda Allah vahyini yapmıştır. Vahiy tamamen vahye sem'iyat deniyor. Sem'iyat, işitilen şey. Allah'ın kuruna işittirdiği şey, gösterdiği şey değil. Bütün varlık, bütün kainat... Hepsi Allah'ın ayetidir, görülen ayetidir. Ama Allah'ın levh-i mahfuzdan, katından inzar ettiği vahyi, işitilen vahiyidir. Allah Resulullah Efendimiz'e onu vahyetmiş ve ona işittirmiştir. Onun gönlüne işittirmiştir. Kulağına işittirmiştir. Bununla beraber Allah'ın ayetlerini tebliğ ederken ayeti göstermemiş, işittirmiştir. Onun için işitmek böylesine önemli bir meseledir. Ama hani kulağı pas deniyor ya, biri eğer dinlemeyi bilmiyorsa o cahildir, o cahil kalmıştır. Mesela şu anda duruma baktığımızda genel olarak duymaya değil, bizi, çocuklarımızı görmeye yönelik yetiştiriyorlar. Mesela televizyon bunu güzel yapıyor. Öyle ki artık sohbetten sıkılıyor. Görmediği bir şeyden sıkılıyor. Artık kulağı çalışmıyor. İşitmiyor. Duyuyor ama işitmiyor. Mesela küçük çocuklar üzerinden buna baktığımızda çok daha rahat anlarız. Nasıl? Mesela televizyonu seyrediyor. Uç dört sefer çağırıyorsun duymuyor. Bozulmuş Tahrif olmuş kulak. Çizgi film seyrettir, ondan sonra onu da konuş. Bir şeyi on defa söyle, anlamaz. Duymuyor, işitmiyor. Duyuyor, işitmiyor. Ne söylediğini anlamıyor. Çocuklar böyle, acaba büyükler onlardan farksız mı? Hiç farkı yok. Sadece anlaşılmıyor. Hepsi bu kadar. Anlaşılmıyor. Mutlaka kendi kendimize bakıp acaba ben dinlemeyi ne kadar biliyorum? Dinlemek konuşmaktan daha önce gelir, daha önemlidir. Dinlemeyen nasıl konuşabilir? Anlamayan nasıl konuşsun? Allah ayet-i şerimede Allah semi' eder buyurdu. Allah Nefsinizin size neler fısıldadığını bilir dedi. Bunu işitir dedi. Allah gönlümüzden geçirdiklerimizi de işitir ve bilir. Yani onun işitmesi için bizim konuşmamız gerekmiyor. Müşriklerin Allah'a iman ile herhangi bir sorunları yok. Hepsi Allah'a inanıyor. Sahabeden İbni Mesud anlatıyor. Allah semmi ve alimdir. Ayeti indiğinde İbni Mesud dedi ki biz Kabe'nin önündeyken iki tane Kureyşli bir tane de Taifli Kabe'nin duvarı dibinde konuşuyordu. Müşrikin biri, Kureyşli'nin biri ötekine söylüyor. Bunlar müşrik. Diyor, biri ötekine sordu, dedi ki, Allah, her işittiğimizi duyuyor mu? Biri ötekine bir şey söyleyecek. Diyor, öteki dedi ki, yok, sesli olarak söylediklerimizi biliyor, ama böyle, fısıltı halinde söylersek işitmez dedi. O taifli olan da diyor onlara dedi ki olur mu öyle şey? Sesli olarak konuşulanı eğer işitiyorsa yani yavaş konuşsak da işitir. Yani müşriklerin sorunu Allah'ın isimleri iledir. Allah ile değil. Evet Allah ayetini indiriyor. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Nefsinizin size neler fısıldadığını da işitip bilendir. Allah sizin gönlünüzden geçirdiklerinizi de işitendir, bilendir. Bununla ilgili ayetleri hep beraber anlayacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu huves semiul alim. Muhakkak ki o Allah semiatır ve alimdir. Her şeyi işitendir. Bu işitmesinin elbette ki kulların ya da mahlukatın işitmesi gibi değildir. Allah her şeyi işitir, bilir ve görür. Bütün varlığa zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir hakikatte onun nurundan başka hiçbir şey yoktur. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Bütün varlık esmasının isimlerinin nurundan ibarettir. Tecellisinden ibarettir. Dolayısıyla Allah her şeyle her şeyi işitir, görür ve bilir. Allah'ın işitmesini böyle anlamak gerekiyor. Allah Seme ismiyle bir kula tecelli etse nasıl bir hal Yani Allah esmasını tanıtırken kuluna, diyelim ki Seme ismini kuluna tanıtacak. Kul merak etti, o da kulun merakını gidermek için Seme ismiyle o kula tecelli etti. O kul o anda, bütün kainatı, kainatta ne varsa... Elbette ki buna uzun süreli dayanmak mümkün değildir. Bir an için tanıtıyor ona. Kainatta ne kadar varlık varsa, yerde olsun, gökte olsun, melekler olsun, cinler olsun, okyanusun dibindeki balıklar buna dahildir. Hepsinin sesini bir anda işitir ve her birinin ne söylediğini, ne istediğini bütünüyle bir kişiyi dinler gibi Anlar. Bir kişi dinler gibi anlar. Bütün varlığın, bütün mahlukatın evet, sesini, duasını. Biri ötekine karışmaz. Evet. Allah kul üzerinden kendi esmasını tanıtıyor. Aynı şekilde Besir ismiyle tecelli ederse hepsini bir anda öyle görür. Bu mesele yani... ''Veli kul bir şey biliyor mu, bilmiyor mu, görüyor mu, görmüyor mu?'' meselesi değildir. Bu başka bir şey, benim bu söylediğim başka bir şeydir. Allah kuluna kendini tanıtırken tecellisidir bu. Onun için ''Veli bir şey biliyor mu?'' ''Veli bir şey bilmez.'' Ne biliyor? Bildiği nedir yani? Yani taşı bilmek, toprağı bilmek, iki adım ötesini bilmek yani o da iş midir, o da marifet midir? Böyle şeyleri düşünmek yakışmıyor. Veli ki Allah'ı bilsin. Allah onu sevsin, kendini ona tanıtsın. Derdimiz bu olmalıdır. Rabbimizi bilmek, Rabbimizi bulmak. Eğer zahiri olarak bir şeyi biliyorsak biz hala yerde sürünüyoruz demektir. Zahiri bir şeyin peşindeysek, şu olsun bu olsun diyorsak biz toprakta sürünüyoruz demektir. Biz yukarı çıkamıyoruz, çıkamadık demektir. Onun için hiç kimse gönlünü böyle zahiri şeylerle meşgul etmemelidir. O Allah'a abd olmaya yakışmayan bir durumdur. Kula yakışmayan bir durumdur. La ikrahe fid Dinde zorlama yoktur. Dinde tiksindirmek yoktur. Dinden uzaklaştırmak, soğutmak yoktur nefret ettirmek yoktur. Kad tebena'r evet. rushtu minel gay. Deraretle sapıklıkla rüşt, resîd olmak, kemale ermek, insan olmak birbirinden ayrılmıştır. Küçük olmakla, küçük kalmakla, büyük olmak birbirinden ayrılmıştır. Hazreti insan olmakla şeytanın peşine takılıp hayvan gibi olmak birbirinden ayrılmıştır. tebe yener, rüştü min rğey. Rüşt, reşil olmak demektir. Reşil olmak için ne lazım? Mürşid lazım. Rüştüne erdiren mürşiddir çünkü. Allah kelimeyi böyle kullandı. Bunun yerine bir başka bir kelime kullanmaya kalkıştığında, kullandığında ne olur? Allah yanlış söyledi, aslında böyle söylemeliydi. Dur ben bunu kendime uydurayım demiş olursun. Ama mesela mealle ne yazıyor? Doğrulukla sapıklık birbirinden ayrılmıştır. Rüstün doğrulukla ne alakası vardır? Allah hak ve batıl demedi. Gayr ve rusd dedi. İkisi bir biri birbirini karşılayan kelimedir. Yani müşid olmadan rusd olmaz. Çünkü onun reşid olması lazım, olgunlaşıp kemale ermesi lazım. İkisi birbirinden ayrılmıştır dedi. Fenanc fur bir taguti ve يؤمن بالله kim ki tavutu yani haktan başka ne varsa onu inkar eder ve Allah'a iman ederse ta khalis temske bil o sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır sağlam bir kulpa yapışmıştır. La enfisame leha kopmayacak bir kulp. Sarıldığında neye sarılmış? Allah'a imana ve gerisini de inkara red etmeye. Wallahu semi'un alim Allah semi' ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Yani Allah senin ne yaptığını işitiyor, ne yaptığını biliyor. Bununla beraber neyi söylediğini, gönlünden ne geçirdiğini de işitiyor. Herkesi kendini kandırabilirsin ama Allah'ı kandıramazsın demektir. Hangi yolu tercih ettiğini Allah biliyor. Nerede durduğunu Allah biliyor. Âmene'r-resûlu bîmâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. Allah'ın Resulü kendisine indirlerine iman etti, müminler de iman etti. Onun iman ettiği gibi. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutûbihi ve resûlihi. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine iman etti. Lanıfırkû beyne ahadin min rusuli. Biz Allah'ın resulleri arasında fark gözetmeyiz derler imanları böyledir. Allah'ın resulleri Allah'ın kullarıdır. Herkes gibi Allah'ın kuludur ve bir beşerdir. Aradaki fark nedir? Allah fark gözetme, niye fark gözetme? Çünkü her biri Allah'ın ayetini okuyor. Arada fark olur mu? O da Allah'ın ayetini okuyor, öteki de Allah'ın ayetini okuyup tebliğ ediyor. Neye göre? Allah'tan aldığı emre göre. Kendi kafasına göre değil. Aralarında fark var mıdır? Fark yoktur. Ve semi ana ve ana derler ki hem Allah'ın resulleri söyler hem de ona iman edenler. Semiyana ve itağna, işittik ve itaat ettik. İşitmeden olmuyor. Allah'ın ayetini dinliyor, işitiyor, anlıyor, ne diyor peşinden? Semiyana işittik ve itaat ettik. Peşinden. "Goffra mekarab bina ve ilekel mesir." Rabbimiz bizi mağfiret et. Senden mağfiret diliyoruz. Dönüş sanadır derler. Allah'a dönüşe iman etmiş. Ebedi hayata iman etmiş. Hesaba iman etmiş. Onun için işitmek için çabasını, gayretini sarf ediyor. Anlamak için çabasını, gayretini sarf ediyor. iza <Sessizlik> قُرْيَ الْقُرْآنُ قَسْتَمِعُوا لَهِ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. O'nu hemen dinle. فَاسْتَمِعُوا Hemen. Yani O'nu kaçırmadan dinle. وَاَنْسِتُوا Susun dedi. وَاَنْسِتُوا susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Eğer böyle yaparsanız rahmete erersiniz. Ancak böyle yaparsanız Allah'ın rahmetini umabilir, rahmete erersiniz. Allah'ın kelamı demek okununca, Kur'an okununca dinlemek lazım. Bununla beraber dinlemeden önce susmak lazım. Eğer dinlemek bir tek kulağın fiili değilse, gönlün fiiliyse, aklın fiiliyse ne yapman lazım? Aklında gönlünde dinlemen lazım. Eğer onu duyuyor ama aklın başka yerdeyse, aklınla dinlemiyorsan, Gönlün başka yere gitmişse evde çoluk çocukla kavga ediyorsak, işimizde ticaretimizde uğraşıyorsak bu dinlemek değildir. Bu anlamak değildir. Niye? Susmadık çünkü. Aklımız konuşuyor, gönlümüz konuşuyor, kulağımız da dinliyor. Ama Allah ne buyurdu? Peslemiyor. Dinle. Dinlemek için ne yapman lazım? Bu en situ. Sus dedi, susun. Kendini sustur, nefsini sustur, aklını sustur, hayalini, düşünceni sustur, dünyayı sustur. Rabbinin huzurundasın, Rabbini dinliyorsun. Konuşmak edebe aykırı değil midir? Bakalım, konuşuyor muyuz, susuyor muyuz? Susarsan, dinlersen ne olur? Rahmete erersin. Kur'an rahmet. Hayatı nasıl yaşayacağını öğrenirsin Allah'tan. Nasıl iman gerektiği, iman etmen gerektiğini anlarsın. Allah'ı nasıl sevmen gerektiğini anlarsın. Nasıl abd olman gerektiğini anlarsın. Ebedi hayatını nasıl kazanman gerektiğini anlarsın. Eğer dinlersen. Dinlemezsen ne olur? Dinlemezsen Rabbini ciddiye almamış olursun. Ve ulayike hum ulul elba. İşte gönül sahipleri bunlardır. Gönlünü kullanmış olanlar, evet, lub gönül demektir. Gönül sahipleri bunlardır. Bunlar Allah'ı dinliyor. Bunlar sözün tamamını dinleyip, sözün en güzeline tabi olurlar. Gönül sahibi, gönlüyle dinlemiş. Yani gönlünü açıp dinlemiş. Kul huvellezi enşaekum ve ja'alelekum sem'a wel De ki sizi yaratan odur. Allah'tır. Size kulaklar, gözler veren odur. Wel <gül> de size gönüller veren odur. Kalilen <gül> Ma teşkurun. Ne de az şükrediyorsunuz. Şükür nimetin cinsiyle yapılır. Allah bu sana verdiği gibi nerede kullan dediyse orada kullandınsa şükretmiş oluyorsun. Ayet-i kerimelerde kulak her zaman gözün önünde zikredilir. Evet. Lekumü's-sem'a vel Size kulaklar vermiştir, gözler vermiştir. Kulak her zaman gözden önce gelir. Önalliki de Azekeriya Rabbihü Zekeriya orada Rabbine dua etti. Kale Rabbi hebli minle dönke dürriyeten teyyibe. Dedi ki Rabbim bana temiz bir evlat ver. Katından temiz bir soy nasip et. İnneke semi'u dua. Sen duayı işitensin. Demek ki dua ederken duayı böyle yapmak lazımmış. Rabbinin kendisini işittiğine iman ederek dua etmesi lazımmış. Bir de bunu söylemesi lazımmış. Allahu <gülüyor> kalu Allah şu kimselerin sözünü işitmiştir. Evet. Yahudiler bunu söylediler. Allah fakirdir, biz zenginiz dediler. Allah onların sözünü işitti. Niye öyle söylediler? Allah'ın Resulü bize muhtaç oluyor, bizden borç alıyor dediler. Bu durumda Allah fakirdir, biz zenginiz. Allah onların sözünü işitmiştir dedi. Bu söz gazaba sebep oluyor. Yani ağzımızdan çıkan kelime söz... Gazaba da sebep oluyormuş. Senek tubu kadu. Bunu yazacağız. Bu sözlerini, bu söylediklerini yazacağız. Fakat lehumu enbiaya bıghir hak. Neyle beraber yazacağız? Peygamberlerini haksız yere öldürmeleriyle beraber yazacağız. Bu sözde peygamberi öldürmek gibi ağır bir suçmuş. Böyle söylemek. Ve nahulu zuhu azab el harik. Evet. Onlara tadın yangın azabını diyeceğiz. Gayretullaha dokunuyor. Allah hakkında bir söz söylendiğinde o gayretullaha dokunuyor. Mesela bir an için bir ana baba öyle bakması lazım. Yani kendi evladına Allah'ın rahmetiyle muamele etsin, sevgisiyle muamele etsin. En güzel şekilde muamele etsin. Sonra o evlat kalkıp baba hakkında, ana hakkında hoş olmayan bir söz söylesin. Nasıl kırılır? Bir de Kendisini yaratan Rabbi hakkında söz söylerse acaba nasıl bir durumdur? Rabbana inna sami'ana manadiyan dinadi lil iman en amenu bi Rabbihum fa amenna dediler ki. Biz Rabbimize davet eden bir davetçi işittik. Yani diyordu ki, Rabbinize iman edin. Biz de hemen onu işittik ve iman ettik. İşitmekle ilgili. İşitmeyenler, işitmek istemeyenler işitmiyor yalnız. Duymak istemeyenler duymuyor ve işitmiyor. bena, faghfir lana bena, evet. Aynı duayı devam ediyorlar. Evet. Rabbimiz bizi mağfiret et, günahlarımızı mağfiret et ve keffir annâ seyyiâtinâ. Yani evet. gibi seyyiylerimizi de yani küçük günahlarımızı da ört. Ve tevaffena me'al ebrâr. Bizim ruhlarımızı ebrarna İyi olanlarla beraber al, bizi onlarla beraber öldür. Yani biz onların iyilerin arasındayken ruhumuzu al. Men kane yürüdü sevabet dünya ve indallahi sevabet dünya ve akhire. Her kim ki dünya sevabını, ödülünü, menfaatini isterse, bilsin ki dünyada, dünya sevabıda, akıred sevabıda. Allah katındadır. Muhakkak ki Allah her şeyi işitendir ve her şeyi görendir. Kimin ne istediğini işiten ve bilendir. Dünyayı da istiyorsanız Allah'tan isteyin. O Allah'a aittir. Allah katındadır. Ahireti de istiyorsanız onu da Allah'tan isteyin. O da Allah katındadır. Lâ yuhibbullâhu cehre bisu'i minel kavl. Allah kötü sözün, çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez. İlla men zulme. Ancak biri zulme uğramışsa bu müstesnadır. Zulme uğramış dayanamıyor. açıktan birine Kötü söz söyledi, bu afa giriyor, mağfirete giriyor. Ötekini, öteki türlü zulme uğramamışsa, eğer açıdan çirkin söz, kötü söz söylerse, Allah bunu sevmez. Allah bunu sevmez ne demek? Allah onu söyleyeni sevmez. O söz de Allah'ın sevgisini kaybeder demektir. Kan Allahu سَم۪يًا عَل۪يمًا Allah semi' ve alimdir. Her şeyi işiten ve bilendir. Yani Rabbine karşı edepli ol, Rabbin senin sözünü işitiyor. Biz de namaz kılarken, rükaa gidiyoruz, kakarken doğrulurken ne diyoruz? Allahu liman hamide. Allah hamdilerin hamdini işitti. Niye öyle söylüyoruz? Rükaa gitmişiz, peşinden doğrulup secdeye gideceğiz. Mesela bir de aslında doğrulduğumuzda ne dememiz lazım? رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ Rabbim hamd sanadır. Hem doğrulurken Semihallahü li benhamide diyoruz Allah hamd ederim, hamdini hamdını işitti. Fatiha'yı okudun zaten Allah hamd ettin. Rabbim benim hamdimi işitti. İşitti ama böyle sıradan bir işitme değil. Buna iman ettim. Rabim beni duydu, işitti beni. Ben Rabbime hamd ettim, o da beni işitti. Evet, doğru olduğumuzda da ham senin içindir, ham sanadır. Övülmeye bir tek sen layıksın. Sonra, evet, sonra secdeye gidiyorsun, bütün övgünle onu övüyorsun. قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا De ki, siz Allah'tan başka kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda gelmeyen, hiçbir gücü olmayan şeylere mi abdoluyorsunuz, tapıyorsunuz? Onları mı seviyorsunuz? Vallahu ve semiul alim. Allah semi ve alimdir. Wa lahum masaken fe'l-leyli <Sessizlik> ve'n-nahar ve huves semiul alim. Gecede gündüzde her ne varsa hepsi onundur. O semi ve alimdir. Yani hiçbir şeyden korkma, endişe etme. Gördüğün görmediğin, bildiğin bilmediğin. Karanlık olsun, aydınlık olsun. Ondakiler her ne olursa olsun hepsi Allah'a aittir. Rabbine güven diyor. Tevekkül et. O Semi'u'l Alim'dir. İşitiyor ve biliyor. Ve tammet kelimetu rabbike sidqen ve adla. Mübeddili li kelimatihi ve huves semiu'u'l alim. Rabbinin sözü doğrulukça, adaletçe tam ve kemalındadır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O semi' ve alimdir. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ şeytani نَزْغُونَ Eğer şeytan seni dürterse seni kandırmaya çalışırsa Feşte'iz billah Allah'a sığın. Hemen Allah'a sığın. İnnehu semiun alim. Allah semih ve alimdir. Allah senin sığınmanı işitir, bilir, seni korur ondan. Ve la tekun kellezine kalu semi'ana şu kimseler gibi olmayın. İşitmedikleri halde işittik demeyin. Vehum la on, İşitmedikleri halde. Eğer bir şeyi anlamadıksa onu işitmemişiz. Duyduk ama anlamamışız. Allah'ın ayetlerini de dinlerken anlamadığımız halde anladık Demeyelim, demeyin dedi. Anlamamışsın. Anlamamışsan bir daha dinle. Bir daha anlamaya çalış. İşitmediği halde işittik diyenler gibi olmayın. Öyle yaparsa kendi kendini kandırmış olur. Bilmiyor, bilmiş gibi yapıyor. Anlamamış, anlamış gibi yapıyor. Mümin olmamış, mü'minmiş gibi davranıyor. Zâlike bi ennallâhe lem yekû muğayyiren ni'meten en'ameha alâ gûmî Allah bir kavme, bir cemaate, bir topluluğa bir nimeti verdiğinde, verdiği zaman onu değiştirmez. O nimeti onlardan almaz. Hatta yugayyuru ma bienfusihi. Onlar kendi nefislerindekini değiştirmedikçe onlar kendileri değişt değişmedikçe Allah o nimeti onlardan almaz. Ve ennallâhe semî'un alim. Mahakal ki Allah semî ve alimdir. Kimin ne yaptığını görüyor ve biliyor. Bu nasıl bir kavim için böyle geçerliyse her bir insan için de böyle geçerlidir. Allah manevi nimeti veriyor. Sonra bakıyor ki nimeti kaybetmiş. Sonra kendi kendine feryat ediyor. Bunu niye kaybettim? Nefsinde sen bunu değiştirdin. Senin hedefin değişti. Gayen değişti. Amacın değişti. Sen değişince Allah da onu değişti. Ta ki o nefsinde değişiklik yapmayana kadar değiştirmem dedi Allah. Yani suçu kimseye atmıyoruz. tesadüfleri atmıyoruz. Biz yaptık onu. Kuz min emvalihim sedaquaten tutehiruhum ve tüzekihim. Onların, hitap Resulullah Efendimiz'edir, onların mallarından sadaka al, bunun da onları, mallarını temizler, Onları da tezkiye edersin. BİMAM Veselli aleyhim Onlara selavat et. Onlara dua et. Onlara manevi olarak destek ol. Selam. İnne selâteke sekenun lehum. Çünkü muhakkak ki senin selâtin, onlara duan, destekin, onlar için sekinettir. Sekinet bir nurdur. Allah onu kalbe indirir. Sekinet Evet, İmanı artırır. Vallahu semî on alim. Allah semî ve alimdir. Yani senin onlara seravatını, dua'nı, desteğini işiten ve bilendir. Kul de ki onlara: Men yarzu küküm min esemâi ve erd. Göklerden ve yerden sizi kim rızıklandırıyor? Emmen ymlikus sema ve elbsar kulaklara ve gözlere kim maliktir? Kulaklarınızın, gözlerinizin sahibi maliki kimdir? De onlara. Ve men yuxrül haye min el ve yuxrül meyit'e min el Ölüden kim diri çıkarıyor? Diriden kim ölü çıkarıyor? Ve men yedebir ul amr. İşleri kim yürütüyor? Kim tedbir ediyor? Feseyehulune evet. Allahu Allah diyecekler. Fekul efe la tettehun De ki Allah'a karşı takva sahibi olmayacak mısınız? Sorumluluğunuzu kabul edip sorumluluğunuzu yerine getirmeyecek misiniz? Eğer bunları bu şekilde biliyor ve kabul ettiyseniz bunu yapmayacak mısınız? Wala yahzunke kavluhum. İnnel izzete lillahi cemia. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'a aittir. Bütün şeref Allah'a aittir. Ve huves semiul alim. Semi ve alim olan odur. bu keana bu ve sen mi ve vesiri ve sevir bu elste yani mesela efela tezekkar şu iki grubun iki kısım insanın durumu bir olur mu Bunlar bir olur mu Kör ve sağır ile gören ve iştenin durumu bir olur mu? Bunların durumu bir midir? Bunlar hiç eşit olurlar mı? Artık düşünmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Anlamaya çalışmaz mısınız? Eğer biri gözünü, kulağını kullanmıyorsa o kör ve sağırdır. Anlamaya, dinlemeye çalışmıyorsa o sağırdır. Görmeye çalışmıyorsa o kördür. Onun için ne demişlerdi? Görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha sağır kimse olamaz. Elhamdülillahillezi vehebeli al kibari İsmail ve İshak. İnne Rabbi le dua. Hazreti İbrahim'in duasıdır. Yaşlılık halinde İsmail'i ve İshak'ı bana ihsan eden Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbim duayı işitendir. Semiyattir. Bu durumda Rabbinizden isteyin demiş olur. Vallahu akhrajaakum min butuni Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. La talebuna şey'a. Siz hiçbir şey bilmezken bir şey bilmediğiniz halde sizi annelerinizin karnından çıkardı ve ceale lekumul sema ve'l absar ve'l Allah size kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi. Lehalakum teşkurum. Şükredecek misiniz? Buna şükredecek misiniz? Ve katilu fi sabilillah. Allah yolunda savaşın. وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Bilin ki Allah Semih ve Alim'dir. Her şeyi işiten ve bilendir. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ <عِلْمٌ> Bilgin olmayan bir konuda bilmediğin bir şeyin ardına peşine düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ vel Bundan kulaklar da, gözler de, gönül de kullu ula'ike kâne anhu mes'ûla. Bunların her biri tek tek sorumludur bundan. Evet. Mesela soruyor, falanca ne yaptı, sana ne, ne yapmış? yapmış? diyor şöyle şöyle söyledi, acaba bunu niye söyledi? Bakıyorsun ki onun ardına düşmüş. Allah ardına düşme dedi. Bilmediğin, sana lazım olmayan, gerekli olmayan şeyin ardına düşme. Peşine düşme. Düşersen ne olur? Kulaklar, kulak, göz ve gönül. Bundan sorumludur dedi. Her biri hesaba çekilecek. Niye hesaba çekiliyor? Senin işin o değil ki. Senin işin Rabbini aramak. Niye kardeşinin kusurunu arıyorsun? Niye başkasının ne yapmış, onun peşine düşmüşsün öyle? Sorumludur ne demek? Mesula. Sorumlu. Her biri bundan zarar görür. Onun için böyle her şeyi araştırıyoruz, peşine düşüyoruz. Hem gözümüz, hem kulağımız, hem gönlümüz yani artık katılaşmış durumdadır. Görmüyoruz, görüyoruz ama ona görmek denmez. İşitiyoruz, yani duyuyoruz ama işitemiyoruz. Gönül itibariyle anlamıyoruz. Niye? O kadar çok şeyin ardına düştük ki. O kadar çok lekeledik ki gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü. Artık Allah'ın ayeti okunuyor, anlamıyoruz. Sorumlu demek, hesabını anında görürüm, Allah seriyor hesaptır. O da payını almıştır. Yanlış yerde kullandık. Gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü yanlış yerde kullanınca böylesine Tahrif olmuş, anlamıyor artık. Elizine kanaet, ağıyonlum, <gülüyor> fi gıtae an zikri, ve kanulla, yestetiyona sema. Onlar ki Gözleri belli hatırlatan ayetlerin karşısında perdelidir, örtülüdür. Yani her şey ayettir dedik ya. Bakıp Allah'ın kudretini, kuvvetini, ikramını göremiyor. Bununla beraber böyleleri yani kainatı varlığı bir ayet gibi okumayanlar, böyleleri Allah'ın ayetlerini işitmeye de tahammül etmiyorlar buyurdu. Dayanamıyor. Ayeti işitmeye tahammül ettiler. قال الرب يعلم Evet, Allah'ın Resulü dedi ki Rabbim göklerde ve yerde her ne söylenirse onu bilir. Ve huves semiul alim. O semiu ve alimdir. Ve huvellezi enşa alekumus sem'a vel absare vel efide qalilan ma teşkurun. Allah odur ki size gözler, kulaklar, gönüller verir. Evet. Ne de az şükrediyorsunuz. Bir de Resul-ü Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hanımına atılan iftirayla ilgili Allah nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Lev is semi'tumuhu zenne'l mu'minun vel mu'minat bi'enfusihim hayran ve kalu haza ifkun mubin. Allah buyurdu ki onlar böyle bir iftirayı işittiklerinde Mümin erkeklerle, mümin kadınlar hösnü zanda bulundu. Yani hayırlı olarak düşünüp bi'enfusihim hayren. Kendi nefislerinde hayırla bakıp şöyle demeleri gerekmez miydi? Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Hayırla bakmak. Hösnü zanla bakmak. Velevla İsmi'tumuhu, qultum. Ya da şöyle demeleri gerekmez miydi bunu işittiklerinde? Bunu söylemek bize yakışmaz. Mayekunu lena en tetekalleme bihaza subhane. Haza buhtanun azim. Bunu söylemek bize yakışmaz. Bu büyük bir iftiradır deseydiler ya. Demek ki biri yanımızda herhangi biri hakkında konuşurken biz onu işittik. Evet. Nefsimizde hayırla düşünmemiz gerekiyor, hoşnutsanma düşünmemiz gerekiyormuş. Hemen ona katılıp sen doğru söylüyorsun, seni tasdik ediyorum dememek lazımmış. Önce ne yapmak lazım? Önce onu fetebe Bir münafık size bir haber getirdiğinde onu beyan ettir dedi. Nasıl beyan ettir? Araştırarak mı? Hayır. Araştırırsan ne olur? Kulak, kulaklar, gözler ve gönül bundan sorumlu olur. Yani birinin yanlış yaptığını duydun, onu araştırdın. Sen sen çamura battın. Onun günahına battın. Öyle yapma dedi. yeni o münafıkı araştır dedi. Bu münafık bunu söylüyor. Önce ilk sorman gereken neden söylüyorsun bunu? Bunu söylemekle sen ne kazanıyorsun? Ya da sen neyin peşindesin? Münafık ya. Allah orada münafık dedi. Bir münafık size haber getirdiğinde. Eğer biri müminleri eleştiriyor ve çekiştiriyorsa, cemaatleri eleştiriyor ve çekiştiriyorsa, bilelim ki o münafıktır. Münafık budur, başka ne olacak? Eğer müminlere taş atıyor, çamur atıyor, şeytandan yana durmuş, şeytana arkadaş olmuşsa, münafık. Ftb'ye onu beyan ettir. Sor söyle senin bundan faydan nedir? Niye bunu böyle yapıyorsun? Böyle yaparken ne kazanıyorsun? Önce Allah'ın emrine karşı gelmişsen gıybet ediyor, dedikodu yapıyorsun. Bu mümince, Müslümanca bir tavır değil bir kere. Önce Allah'ın emrine karşı geldin. Mümin kardeşinin etini yiyorsun. Ne diyecek? O mümin değil diyecek. Mümin değil değilse kendisi kafir olur zaten. Evet. Allah bir sözü işittiğimizde nasıl muamele etmemiz gerektiğini söylüyor. Ya eyyühellezine amelû la tettebi'u hutuvatü şeytan Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler şeytanın adımlarına uymayın. Ve men yettebi' hutuvatü şeytan Her kim ki şeytanın adımlarına uyarsa yani şeytana tabi olur, şeytanın peşinden giderse Bilinheye emru bil fâşâi ve münkel. O şeytan size aşırılığı, fâşâi, yanlışı emrede tavsiye eder, yanlışın yolunu gösterir. Ve la ilahe illallah alaikum ve rahmatuhi. Eğer Allah'ın rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı. Evet. Biraz önceki ayetlerin devamidir, Nur suresidir bu. Öyle yanlış yaptınız. Eğer şeytanın peşinden gittiniz dedi Allah. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı. Evet, fazlı rahmeti olmasaydı. Mazekka minkum min ahadin ebeden sizden hiçbiri ebediyen temize çıkmazdı temizlemezdi yani bu çamur ona yeterdi bu bela ona yeterdi velakin allaha yüzekki men yaşa vallahu semiun alim ama allah dilediklerini temizler bilmeden anlamadan çamura düşmüş olanları temizler diğerlerini zaten temizlemedi çamurdan çıkarmadı münafıkları Allah her şeyi işiten ve bilendir. Allah herkesin niyetini biliyor. Bilmeden çamura düşenler ayrı, bile bile iftiraya katılanlar ayrıdır. Allah aynı muameleyi yapmadı onlara yani. İnne mâ kâne qevlel mûminîn Müminlerin sözü ancak şudur. İzâ dua ilâllâhi ve resûlihî Allah'a ve resûlüne davet edildiklerine li... Yapkuma birine. Aralarında hüküm vermesi için davet edildiklerinde, "En yakuru semiğne ve itağına." Onların sözü, işittik ve itaat ettik demektir. Ve ulayk'e homul müflihon. kurtuluşa erenler de bunlardır. Yani bir konuda Allah ve Resulünün hükmü varsa, eğer biri oraya davet ediliyorsa, o mümin ise işittik ve itaat ettik der. Demiyorsa, o mümin değildir. Dediyse kurtuluşa erer. Onun için sıra ne diyoruz? Allah'ın ayetleri okununca bilginiz ne olursa olsun ona sarılmanız gerekir. Allah'ın ayetine sarılmanız gerekir. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşündüğünde ne olması lazım? Onu Allah'a ve Resulüne götürmek demek, Kur'an'a ve sünnete götürmek lazım. Evet, cehennemlikler de cehennemi görmeden önce cehennemin uğultusunu işitirler buyurdu. Evet. Onlar vahyi işitmekten mahrum kalmış olanlardır dedi. Yerhun essem ve ekseruhum kâzibum. Evet. Onların çoğu Yalana kulak verir, şeytana kulak verirler yani. Dolayısıyla yalan söylerler. Yalan dinleyen yalan konuşacak. Bir de ataların dinine uyanlar vardır. Ona da der ki, biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Allah'ın ayetini dinlemek yerine, atalarından duymamışsa onu kabul etmiyor. Ve iz-semiu lagve anha. Allah müminleri tarif ediyor. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler. Vakalu ve lekum a'malukum. Onlara derler ki bizim amellerimiz bize sizin de amelleriniz sizdedir. Selamun aleyküm size selam olsun derler. La nebtegil cahilin. Biz cahillerle beraber olmayız. Bizim cahillikle işimiz yoktur. İşimiz var yani. Hayatımızı, vaktimizi boşa geçiremeyiz deyip size selam olsun derler. Kötüse söylemez. Men kane yarju lika Allah. Her kim ki Allaha kavuşmayı arzu ederse, فإن أجل الله لا آثم، ve هو سميع عليم. Bilsin ki mutlaka o an, o vakit, o acel, o zaman mutlaka gelecek. Allah sema ve alimdir. Allah işiten ve bilendir. Evet Demek ki Allah'a kavuşmak isteyenlere Allah cevap veriyor. İstiyorsan korkma dedi, merak etme. İstiyorsan o kavuşma ani mutlaka gelecek. Allah zemi ve alimdir. Allah senin ne istediğini biliyor. Allah senin duanı işitiyor, beryadını işitiyor. Hem de istisna etmediği, Allah. Her kim ki ona kavuşmayı istiyorsa. Soma sowa ve nefak fihi min Sonra onu insani Allah düzenledi. Ruhundan ona nefetti. Ve جعلalekum al awal ebsar ve el efide. Ona kulaklar verdi, gözler verdi, gönül verdi. Kalilen ma teşkurun. Ne de az şükrediyorsunuz. Yani Allah'ın verdiği kulağa, göze, nefettiği ruha, gönülle ne, ne de az şükrediyorsunuz. Ya yehl lüzzin aamanu, la tukdimu beyne yediyyallah ve resulhi, ve takullah, inna allah səmiyyan alim. Evet. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, Allah ve Resulün önüne geçmeyin. Allah'a karşı takvas sahibi olun, sorumlularınız yerine getirin. Allah səmiyya ve alimdir. İnne fizalike lezikre limen kana lahu qalbun ev alqa's sam'a wa huwa shahid. Muakkak ki bu söylenende kalbi olan, gönlü olan, şuurla kulak veren kimseler için onu uyandıracak ihtar vardır. Uyarı vardır. Allahu Allah'ın her şeyi işittiğini, biliyor ve iman ediyoruz. Ama bunu bilmek yetmiyor. Acaba bizim nasıl işitmemiz gerekir? Bunu anlamamız lazım. Allah bizden nasıl işitmemizi, neyi işitmemizi istiyor, bunu anlamak lazım. Neyi işitmemizi istiyor? Önce kendisini işitmemizi istiyor. Eğer biri Allah'ın Kur'an'ını, vahyini dinlememişse, o Allah'ı işitmiş midir? İşitmemiştir. Müminler işittik ve itaat ettik derler. İşitmeyince neye itaat edecek? İtaat edeceği ne vardır? Onun için her bir mümin için bir sefer dahi olmuş olsa baştan sona Kur'an'ın mealini okuması farzdır. Anlaması farzdır. İster okuyarak anlasın, ister dinleyerek anlasın fark etmez. Okuma yazması olmayan dinleyerek anlar. Var mıdır öyle imkan? Vardır. Eğer bizim için Allah önemliyse, ebedi hayatımız önemliyse, Allah'ı dinlemek önemliyse, Allah'ı dinlemek önemli değilse, Allah'ın sözü önemli değilse, Allah da önemli değil demektir. Bunun başka bir manası yok yalnız. Allah'ın kelamını dinlememiş biri Allah'a hesap veremez. İsterse o hafız olsun. Çünkü sözün tamamını dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Ne demek? En güzeli olduğunu anlayacak ki tabi olsun. Anlamadan neye tabi oluyor? Yoksa kendi kendimizi kandırmış oluruz. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinde bunun hesabını veremeyiz. Başlarken ne dedim? Ben müşidimi dinlediğimde bir kelimeyi bile atlamaksızın olduğu gibi göndeme aldım, dedim. Bir kelimeyi atlamaksızın, yemin ettir. Benimle beraber nasıl Allah'a geleceksin, beni dinlemeden, beni anlamaya çalışmadan? Eğer benim söylediklerimi sen biliyorsan, burada ne işin var, neye geliyorsun? Ya da senin buna ihtiyacın yoksa, sen öyle zannediyor, öyle düşünüyorsan neye geliyorsun? Allah bunun hesabını sormaz mı? Yani geldiniz, kurum beni anlatıyordu, beni sana tanıtıyordu, ayetlerimi sana okuyordu, sen ne yaptın? Aklın bir karşı havada demez mi? Sen beni böyle mi ciddiye aldı? Demez mi? Evet. Allah'a karşı takva sahibi olmak demek, Allah'a karşı edepli olmak demektir aynı zamanda. Sorumluluğumuzu yerine getirmek demek, edepli olmak demektir. Evet. Elimizden gelen çabamızı, gayretimizi sarf etmemiz lazım. Çocuklar gürültü yapabilir, yapsınlar, bir şey olmaz o. Sen dinlemeye çalış, Allah onu sana verir. Allah seni görüyor ve biliyor. İşitiyor ve biliyor. Senin dinlemeye çalıştığını da biliyor. Anlamaya çalıştığını da biliyor. Ciddiye alıp almadığını da biliyor. Hep beraber çaba, gayret sarf edip, emek sarf ediyorsak, karşılığını almamız gerekir. Söyledim, 30 gün boyunca kardeşlerimiz eğer bizi dinlerse, her gün için 2 saat, 60 saat yapar, iki birçok gün yapar. iki birçok gün. Hayatımızın iki birçok günü Allah'a ait olsun. Sadece Allah ile meşgul olalım o iki saatte. Vıslat yolculuğunu ben iki birçok senede tamamladım. İki sene dört ay. iki birçok senede değil. Bak kardeşlerimize vaat ediyorum, iki birçok gün diyorum, iki birçok gün. Eğer ben sizi iki birçok günde vasıt kabul etmeyi. Yani ebedi hayatımız buna değmez mi? İnsan kızlarına fitre verebilir mi? Kızına değil damadına verebilir. Akşam ve ikindi namazı cem edilebilir mi? Cem edilemez. Akşam ve yatsı ikindi cem edilebilir. Bazen istemeden çocuklarıma beddua ediyorum, kötü düşünüyorum. Sonra çok üzülüyorum, bunun şeytanın vesilesi olduğunu düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Beddua yaptınsa, düşün, kötü düşünmen lazım. Niye kötü beddua yapıyoruz, niye beddua ediyoruz? Ağzımızı bedduaya değil, duaya alıştırmamız lazım. Çocuklarımız yanlış yaptığında Allah seni ıslah etsin diye. Niye beddua ediyoruz? Kötü sonuç doğurabilir, sonra pişman oluruz. Bayan kardeşlerimiz, ağzını bedduaya alıştırmamalıydır. Duaya alıştırmalıydır. Kayınvalidemin kardeşinin çocukları yetim kalmıştı. Kayınvalidem çocuklara baktı. Kayınvalidemin bir tek oğlu vardı, oğluna ev bıraktı. Ama yetim çocuklar, o ev bizim hakkımızdır diyor. Kayınvalidem ölmeden önce onların bu evde hiçbir hakkı yoktur. Varsa onların günahları benim boynuma diyordu. Gelin olarak bu evi satmayı düşünüyorum. Bu para halal midir? Her birinin hakkı farklı farklıdır. Ama Allah mesela miras dağıtımını yaparken... Her bir akrabaya en ince ayrıntısına kadar nasıl hesap edilmesi gerekir beyan ettik. Bununla beraber yetimlerin hakkını beyan etmedi. Neden? İlk önce yetimlerinki. Hatta yetime sadece böyle hak ettiğini değil. Her biri bir de kendinden ikram etmesi gerekiyor. Evet onların da hakları vardır. Allah'ın ölçüsüne göre hakları neyse hesap edilip öyle verilmesi gerekir. Vasiyet geçersizdir. Yani Kur'an'da Allah hakkı ne kadar tanımışsa onların hakkı vardır. Bu durumda para helal olmaz. Yani bir hocaya gitmeleri lazım. Kaç tane çocuktur? Kaç tane kardeştirler? Yani hepsini birden söylemesi lazım ki taksimatın öyle yapılması lazım. Her birine ne düşüyor? Hesabı yapılacak, Allah'a göre neyse hüküm odur. Kaynvalidesinin hükmü Allah'ın hükmünün önüne geçmez. Bir baba evde eşi ve çocuklarıyla ufak sebeplerden dolayı küsüyorsa ve uzun zaman konuşmuyorsa günah babaya mı yoksa evlatlara mıdır? Evde sorun çıkarmak doğru değildir. Sorun çıkaran, huzursuzu çıkaran şeytana uymuştur. Allah'tan bir şey isterken, dilerken dua ediyoruz. Peki bir ziyarete, türbeye veya hocaya ya da alim birine giderek bize dua etmesini istemek, yani onu Allah ile aramıza aracı olarak koymamız caiz midir? Maşallah fetva da veriyor, soruyu ile soruyor. Önce soru sormasını öğrenmiyor. Burada öyle kimseye göre cevap verilmez. Sen madem ki cevabını biliyorsun, niye soruyorsun? Senin derdin öğrenmek değil. Ne dedim ben? Ön yargılı dinleme. Ön yargılı dinleme. Yani ben senin gibi söylersem dinleyeceksin. Söylemesem kabul etmeyeceksin. Evet, Allah ile aramıza aracı olarak koymamız caiz midir? Onların duası daha makbuldur diyorlar. Bu doğru mudur? Herkesin kendisine, kendisi için yaptığı dua makbuldur. Ama bir müminin bir mümine duası da makbul müdür elbette ki. Kim söylüyor? Yani eğer Resulullah Efendimiz söylemese, Allah söylemese. Bak ayeti okudum biraz önce ne dedi? Onların mallarından sadaka al dedi. Bununla onları mallarını da temizlersin, onları da temizlersin, bir de onları teskiye edersin dedi. Sonra sonra onlara serat et. Onlara dua et dedi. Onlara destek ol. Manevi destek ol dedi. Senin seratin onlar için nedir dedi? Sekinettir dedi. Sekinett evet, sahabe soruyor ya Resulallah sekinet nedir? Sekinett nurdur dedi. Allah onu kulun kalbine indirir. Kulun kalbi o aynı zamanda iman nurudur. Onunla sekinet bulur. Duası makbulmuş demek ki. Senin bütün hayatın boyunca uğraşıp yapamadığını o bir anda yapabiliyormuş niye? duası mahbul da ondan Allah onu ciddiye alıyor da ondan Allah onu seviyor da ondan <gülüyor> Allah ile aramıza aracı koymuyoruz ama ama Öğrenmek başka bir şey. Tabi olmak başka bir şey. Allah ne buyurdu? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi biz Resulullah Efendimiz'e tabi olduk araya aracı mı koydu? Yok. Bize dua et dedik o da bize dua etti. Duası bizim için sekinettir. Aracı mı koydu araya? Doğru bakıp doğru anlamak lazım. Yoksa böyle aşsız, muhabbetsiz böyle Resmi bir iman olmaz. Biri bize bir şey öğretiyorsa o ilmi aracı olmuyor mu? Allah'ı bilmeye aracı olmuyor mu? Resulullah Efendimiz imana aracı olmadı mı? Halde o yokken de gelmeden önce de iman etselerdi müşrikler. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Vesileyle araya girmeyi birbirinden ayırmak lazım. Biz burada kardeşlerimize ne diyoruz? Bize uyun, açın göldünüzü. Eğer Allah'a vasıfı olmazsanız sorumluluk bize ait. Ben şimdi araya mı girdim? Allah'ın ayetlerini okuyup açıklıyorsam, Allah'ı tanıtıyor, anlatıyorsam, Esma'ın husnasını anlatıyorsam araya mı girdim? Her nesil, bir sonraki nesle mutlaka yolunu miras bırakır. Miras. Bu böyledir. Biz kardeşlerimize öğretiyoruz. Kardeşlerimiz evet, kendi çocuklarına, sonra gelenlere, sonra gelenler ötekilerine böyle onu miras bırakır. Bununla beraber ne yapmak gerekiyor? Sözün tamamını dinleyip en güzeline uymak lazım. Allah bize akıl vermiş. Kardeşlerimizi bizi dinler. Eksik bir şey olursa, yanlış bir şey olursa çöpe at. Tabii çöpe at. Sen Allah'a karşı sorumlusun. Bir şeyi anlamadıysa kenara it onu. Hepsini olduğu gibi alman gerekmiyor. Ama eğer söylenen Allah'ın ayeti ise onu alman gerekiyor. Herkesin duası kendisi için makbuldur. En etkili dua, insanın kendi kendisi için yaptığı duadır. Dua sadece dil ile yapılırsa, o dua olmaz zaten. Dil ile, gönül ile, fiil ile beraber yapılırınca dua, dua olmuş olur. Kabul görecek bir dua olur. İçten, yürekten, yanarak, yakılarak bir dua yapılırsa, o dua olur. Yani gidiyorsun türbeye, Hadi bana dua et. Senin neyine dua etsin, niye sana dua etsin? Ya da mesela arkadaş oradan geçiyor, kocanıza söyleyin bana dua etsin. Niye dua edeyim? Hadi ben dua ettim. Ya Rabbi bu kulun şunu istiyor, hadi bunu ver. Desem. Allah sana ne dese, ben ne derim? Niye dua ediyor, niye istiyorsun yani? Benim bir gerekçem olması lazım. Arkadaşlar dua ederken mutlaka gerekçelerinin olması gerekiyor. Yoksa ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Eğer benim duam kabul olmayacaksa ben o duayı yapmam. Yapamam. Resulullah Efendimiz böyle bir duadan Allah'a sığınmış. Dua çocuk, çocuk oyuncağı değil. Sen Allah ile konuşuyorsun. Allah'tan istiyorsun. Edepli olman gerekmez mi? Olmayacak duayı nasıl yaparsın? Hadi sen biri için dua ettin. Allah sana sordu. Kurumunu niye istiyorsun? Yani cevabın olması gerekir. Cevap yoksa dua etme. Önce o duayı önce kendine yap. Ben bunu böyle söylüyorum. Acaba Allah bunu nasıl karşılar demen gerekmez mi? Yani gidip birinden bir şey isterken bile önce öyle bir tedbir almıyorsun. Gidip şunu şöyle söyleyeceğim. Bunu bunun için istediğimi söyleyeceğim. Boynumu büküp isteyeceğim. Alayım diye. Eğer almayacaksan niye dua ediyorsun? Kardeşlerime dua ediyor muyum? Tabii ki ediyorum. Niye? Ciğerim yanıyor onun için dua ediyorum. Diyorsa hiç tanımadığın birini söyle bana dua etsin. Böyle şey olur mu ya? Ayıp değil mi yani? Sen duayla dalga mı geçiyorsun? Evet. Eğer jigerin yanıp yaptınsa duayı o dua olmaz. Niye ana babanın duası reddolmuyor? Ciğeri yandığı için. Niye hastanın, misafirin duası reddoluyor? İşten yapıyor da ondan. Hastayı ziyarete gitmişsin, gönlünü hoş etmişsin, yardımcı olmuşsun. Duası olmuyor. Niye? Gönlü kırık. Rabbine boynunu bükmüş, orada Rabbine dua ediyor senin için. Misafirin için niye dolmuyor Ona ikramda bulunmuşsun. Memnun etmişsin, razı etmişsin. O da bir şey yapmak istiyor ama onun duası iştendir. Doğru anlamak lazım. Onun için söylüyoruz. Öyle bana dua et ya da şunun duası makbul mü? Kimin duası makbuldur Böyle şeylere uğraşmak doğru değildir yana yakıra yapılmış herkesin duası makbuldur. Evet. Hayvanın da duası var. Hayvana yardım ediyorsan onun da bir duası var. Bir ağaca böyle su veriyorsan onun da duası var. Duayı almaya çalışmak lazım. Herkesten. Gönülden, hangi gönülden duayı aldıksa bilelim ki o gönülden Allah'ın sevgisi bizim gönlümüze akar. Duayı almak başka şey, bana dua et demek başka bir şeydir. Evet. Allah ne buyurur dua et kelimede Sana beni sorarlar, ben yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler. Allah'ın davetine icabet budur. İman etmekmiş. onu her şeyden çok sevmekmiş. Seven, sevdiğini ister. Sevdiğinin sevgisini ister. Kendisini sevmesini ister. Bunun için çaba gayret sarf eder, emek verir. Bu imanın bir bedeli vardır. Bedelini, ödemeyi kabul eder. Bu da takvadır. İmanın bedelini ödemeyi kabul etmek takvadır. Bize düşen Rabbimizi sevmektir. Onu istemektir. Ona karşı takva sahibi olmaktır. Onun bedelini de ödemeye hazır olmaktır. Evet. Var başka bir şey sormak isteyen? Efendim sohbetin başına demiştiniz bu din tiksinilmez demiştiniz efendim. Dini tiksinilmek nasıl bir şey efendim? Birine bakıyorsun ben Müslümanım diyor ben müminim diyor ama ondan tiksiniyorsun. Halinden tavrından konuşmasından davetinden tiksiniyorsun. Yani seni Allah'a yaklaştırmak yerine İslam'a yaklaştırmak yerine uzaklaştırıyor. İşte o ikrah ettirmiş. Ya da seni zorlayarak uzaklaştırıyor, zorlayarak. Yani kimse kimsenin yakasından tutup gel Müslüman ol demir, diyemiyor zaten böyle bir şey. Nasıl yapıyor? Başka türlü tehdit ediyor. Başka türlü sıkıntı veriyor. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur dedi Allah. Yani bir gayrimüslimen bir müşrike ile de Müslüman ol diyemez. Mesela ehri kitapla erkekler onların kızlarıyla kadınlarıyla evlenebilir. Tıpkı Müslümanlara nasıl nikah kıyıyorsa öyle nikah kıyıp evlenebilir. Kim izin verdi? Allah izin verdi. Peki evlendi. Karısına Müslüman ol diyebilir mi? Diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir hiçbir şekilde onu terdit edemez ya da onu zorlayamaz. Biz ne yapıyoruz? Bu tür içki içiyor, yemek haramdır. Şu şu yanlışı yapmış, evine gitme. Sen kendini dilin sahibi mi zannediyorsun? Her birimize düşen Allah'a abd olmaktır, kul olmaktır. Güzel yapmaktır, Güzel. Güzel yapmak böyle değildir. Güzel yapan güzel olur. Güzel yapan güzelliği hak eder. Cenneti hak eder. Güzel olanı Allah'ı hak eder. Layık olur ona. Evet, var mı başka sorusu olan. Allah hepimize Geçek manada ayetlerini işiten bir işitme hassası ihsan etsin inşallah. Sadece duymayı değil bizi işitenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.